Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selam. Ala seyyidil mursalin Muhammedin ve alâli ve sahbihi ecma'in. Bu dersimizde İmam Gazali Rahmetul Aleyh Hazretleri allah Teala'nın sıfatlarından kelam sıfatıyla ilgili malumatı veriyor. Tabi kelam sıfatı çok Dakik ince bir mevzu. Bundan dolayı işte Mutezile Fırkasının vesaire Şianın, Haşviye'nin ve Fırakullah halinin yani 72 dalalet fırkalarının çuvalladığı e, haktan ayrıldığı, Ehl-i Sünnet'ten e, inhüraf ettikleri ...en mühim noktalardan birisidir. Özellikle muhtecile burada biliyorsunuz... ...Allah-u Teala'nın... E, ...kelamı olan Kur'an-ı mahluk olduğu... ...işte haşa... E, ...sonradan yaradıldığı haşa... ...hadis olduğu, muhtes olduğu gibi laflar ettiler. E, Hadis-i şeriflerde Kur'an, el-Kur'an kelamı allah Teala gayr mahluk... Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk, yaratılmış. Yani sonradan meydana çıkmış bir şey değildir. فَمَنْ قَالَ اِنَّوْ مَحْلُوقُ فَكَتْ كَفَرَ بِللّٰهِ الْعَظِيمُ Kur'an'a mahluk diyen hüce Allah'ı inkar etmiş olur diye hadis-i şerifler var. Bu yüzden biliyorsunuz Ahmet ibn Hanbel Hazretleri hapislerde çürüdü. Ne dayaklar yedi, ne kamçılar yedi. Ne sıkıntılar çekti bu mutezile. ...devleti ele geçirince Mu'tezile Fırkası... efendim ...Habbasiler döneminde... ...çok yani ulema, meşayih, Kur'an mahluktur, değildir falan... ...bu konuda çok sıkıntıya düştüler. Bunun tabi bu tartışma nereye dayanıyor, nedir ne değildir meselesi... yani Moğtecilerin buradaki safsatası, felsefesi diyelim. İşte yani sen şimdi Kur'an'ı okurken seni Allah Teala senin dilinde o hatleri işte o anda efendim ihtas ediyor, icat ediyor gibi haşa. Ondan sonra efendim Allah Teala ezelde yani ezel demek başlangıcı olmayan başı olmayan efendim noktada şey işte mütekellim değildi. Zaten kelam sıfatına ihtiyaç yoktu. Zaten başka bir mahluk yoktu. Aynı bu işte şimdi ilim meselesi de buna benziyor. Yani işte Allah o olacak olanları önceden bilir mi? Meselesini anlarsanız bunu daha iyi anlarsınız. İşte aynı kafadakiler şu anda işte İşte Aziz Binder kafaları bunlar efendim işte senin kimlerin evleneceğini ne bilsin işte sen evlenince biliyor falan ee, burada da e, bir şey lazım olduğu zaman emirdir yasaktır o hükümle alakalı buyruğunu emrini fermanını yasağını nehyini e, o anda e, gönderiyor yani buradaki esas temel eli sünnetle mutezilenin ve sapık fırkaların ayrıldığı temel noktayı Kavrarsak ondan sonra sonrasını ibareleri çözmek ve tercüme etmek kolay olacak. Eli sünnet diyorlar ki allah Teala'nın zatı da ezeli. E şimdi zatının ezeliliğinde kimse ihtilaf etmiyor. Yani allah Teala'nın yok olduğu bir zaman yok. Ne kadar geri gitsen hep Allah var. Zaman itibariyle ama gökler için bunu söyleyemeyiz Yerler için söyleyemeyiz. Arş için söyleyemeyiz. Kürsi için söyleyemeyiz. Melekler için söyleyemeyiz. Cinler için söyleyemeyiz. İnsanlar için, dünya için. Yani ahiret için. Bunların hepsi sonradan yaratılmış. Bunların hiçbir hakkında ne kadar gerekirse hep vardı. Bunu diyemeyiz yani. Ezeli diyemeyiz. Zaten Allah'tan başka ezeli var. Kadimle ezeli aynı. Kıdem biliyorsunuz askerde bile kıdemli derler mesela. Kıdemli başçavuş bilmem ne. Kıdem bir önceki mazda. Kadim evveli yok. Ezeli de Evveli yok. Yani ne kadar geri gitsen başladığı bir nokta yok. Ama göklerin var, yerlerin var, senin var, benim var, meleğin var, cinin var. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın olmadığı zaman yok mu? allah Teala onu sonradan yarattı yani. Geride Cebrail Aleyhisselam da Adem'den yokluktan çıkmış efendim. Peygamberlerinde ruhları da, nurları da hepsi sonradan yaratılmış yani. Onun için ezeli bir tek allah Teala'nın zatı var. Kadim bir tek Allahu Teala'nın zatı var. Ehli Sünnet diyor ki sıfatları da kadim. Sıfatları da kadim. Yani ne demek? Allah Teala'nın zatı ezeli ise kadimse, hayat sıfatı, diriliği de ezeli. İlmi de ezeli, bilmesi. Çünkü öbür türlü ne olacak? Efendim bir şeyi yarattıktan sonra bilirse, yarattıktan sonra bilirse o zaman zatında değişiklikler meydana gelir. Ne demek mi zatında değişiklik meydana geliyor? E şimdi Ben mesela e, çocuğum olmadan olup olmayacağını bilmiyorum. Kısır mıyım, neyim, hanım mı kısır, efendim ne, nedir, tüp bebek bile yapanlar karanti edemiyor. Yani her türlü e, şu andaki teknoloji şeyi kullanarak tıptaki gelişmeleri <gülüyor> yine olmuyor. Eşini bunu bilmiyor. Ama hanımın ha, ameliyatı falan, ha, çocuğum olacak, ayrı olsun. Şey. Düşecek mi, işte, doğacak mı sağlam, mı, sağlam mı, Onlar da ayrı bir teferruat. Ama şimdi burada ne oluyor? Benim e, bilgimde e, çocuğum olacak mı olmayacak mı hususunda bir cehalet bir bilgisizlik söz konusu iken e, hanım çocuğa kalınca eşliğinde olacak diye bir cehalet ilme geçiyor. Yani bir bilgisizlik bir bilgiye dönüyor. Ama o bilgide noksan ondan sonraki safalar, evreler ne şekilde e, e, tahakkuk edecek, gerçekleşecek yine o hususta bilgi yok. Her evrede Bir bilgi daha artıyor. Ondan sonra kız mı, erkek mi? Yani ondan sonra özürlü müdür, bilmem ne midir? Zaten bunların çoğu da tam anne kanda anlaşılmıyor çıktıktan sonra falan. Devamlı tegayyürat, tebedülat. Yani değişiklikler oluyor. Şu anda da bizim devamlı bilgimiz değişiyor. Ak dediğimiz kara, kara deniyor. Zararlı denilen faydalı yeteniyor. Faydalı denilen zararlı şey görüyorsunuz. Gökteki işini, astronomiyle ilgili heyet bilgileri... Devamlı değişiyor. Şöyleymiş diyorlar. Yüz senede bir çolak yok o öyle değilmiş. O ondan büyükmüş. Bu bundan küçükmüş. Şu kadar gezegen vermiş. O diyorlar. Yok o kadar değilmiş. Yeni bir şeyler daha çıktı. ilave edelim falan. E, devamlı değişiklik. E, kıyamete kadar da devamlı bu değişecek. Çünkü neden? Mahlukun yani yaratılan bizlerin ilimleri sınırlı sayılı alet, edevat ve sebeplere bağlı olduğundan o sebepler değiştiğinde e, teknoloji ilerlediğinde veya neyse işte eskiden ki yapılan bir tespitle şimdi efendim mercekten işte benim nereye geçti? Ondan sonra e, efendim e, usturlaptan bilmem nereye geldi. E şimdi e, gözüyle bakıp nereleri görecek hale geldi. E bunlar değişince bilgi de değişiyor. E bu, bu değişiklikler Allahü Teala hakkında muhaldir. Çünkü Allahu Teala zatıyla e, kemal sahibidir. Sıfatlarıyla da kemal sahabedir. Kemal mükemmellik demektir. Mükemmellik değişkenlikle zıttır. Çünkü mükemmel demek zirvededir. Son noktadadır. Yani onun ilminin bilgisinin, onun işitmesinin, onun görmesinin, onun iradesinin, onun kudretinin, onun gücünün, onun kelamının, onun buyruğunun, onun tekvininin, onun halkının, onun icatının Üstünde bir şey yok. Ulaşamadığı bir nokta yok. E şimdi sen ona kamil, müke mükemmel dedikten sonra, e biz şimdi bir doktora mükemmel dedikten sonra o doktor sonra hatasını anlayıp bilgisini değiştirip işte efendim hakiki tereyağı kolesterol yapar mıydı yapmaz mıydı? Kolesterol faydalı mıydı? Zararlı mıydı? Bilmem ne. Hala ihtilaf edip duruyorlar. E şimdi bunu hangi sene mükemmel diyeceksin? Hangisi ağır basarsa, delilini getirirse, deneyimini yaparsa, tecrübe bilmem ne. Bazı 10 sene 20 sene, 50 sene sürüyor bu deneyler. Ondan sonra bir de bakıyorlar falan hapı piyasadan çektik. Niye? Zararlıymış. E milleti yüz 100 de bu hapı veriyorsunuz. Dolu böyle haplar piyasadan kalktı. Benim kullandığım dönemlerde bile ne haplar gördüm yani ben 40 sene 30 senedir hap kullanan bir adam. E şimdi dolayısıyla sen şimdi bunun ilmine nasıl mükemmel diyeceksin? Mükemmel olan daha ilerleme kabul etmez. Son nokta. Ama bunda tegayür var mı? Değişiklik var. Tebettül var. Hatta tersine bilgi var. Yani yukarı doğru çizgi ileri doğru gitmiyor. Bu bilgim yanlışmış. Faydalı dediğim şey zararlıymış. Bu tam ters. Bu cehaletten de öte bir şey. Yani bilmemek, başka bir de yanlış bilmek daha da beter. E, o zaman e, mahlukattan, mevcudattan, yaratılmışlardan hiçbirinde ve hiçbirinin ilmi, kudreti, hiçbir sıfatı, hayatı, diriliği, e, kimin diriliği devamlı? Herkes fani ölüyor. E, şimdi Allah'ın hayat sıfatıyla e, bizde de bir dirilik var şimdi. Kıyas edebilir misin? İlmiyle senin bilgini kıyas edebilir misin? O zaman işitmesini de edemezsin. O zaman görmesini de edemezsin. O zaman bilmesini de edemezsin. E nasıl edemezsin? E sen şimdi benim çocuğumu kimle evleneceğe belli değil. 40 kızla efendim görüşmüş veyahut da nişana gidilmiş. On nişan atılmış. 20 bilmem ne bozulmuş. E kimden çocuğu olacak? Olmayacak. Belki kısırıcı olmayacak. Hiçbir konuda bir bilgin yok. Ondan sonra olaylar geliştikçe bilgin gelişiyor. Şahsın hakkında veyahut tıpta veyahut mühendislikte veyahut mimarlıkta veyahut gökbilimlerinde bütün ilimleri buraya katabilirsin. bunlarda devamlı aa şimdi e, gidiyorlar Urfa'da bir şey buluyorlar bilmem ne tepesi ondan sonra köpekli tepe mi bilmem ne tepesi buluyor. Ana dünyanın bütün tarihi yeniden değiş yazılacak niye öyle en eski şehir kuruluşu burada çıktı bilmem ne. Bizim hesaplarımız şuradaydı. Hepsi bozuldu. Ondan sonra tabii onun getirileri onu da onu neye göre hesap ediyor? İşte orada bir kemik çıkıyor. kemin yaşını hesap ediyor. O kemiğin yaşına göre işte. Bazıda uyduruk da şeyler de var tabii. Milyon, milyar sene, bilmem ne sene falan. Dünyanın ömrü buna tahammülü değil ama işte sıfırları fazla koyuyorlar diyorum ben. O tabii hesap şeyi. Yani hesaba göre değişiyor. Bir sıfır fazla koyarsan bin 100 bin oluyor milyon oluyor ya sıfır için hataları diyorum ben ona Velakin, el mühim sen diyebiliyor musun ki ben bu noktada durdum bu kararım değişmez bu budur ilk e, kuruluş alanı şudur veya bu hastalığın sebebi budur kesin veya bunun ilacı şudur falan falan. diyebiliyor musun diyemiyorsun ne diyorsun sana Bir, yeni bir delil gelene kadar. Kararımız budur. Yeni bir delil gelene kadar. Şu koda gezegen var. Tamam mı? Misal 100 mü? 500 mü? 1000 mi? 1000 mi? Tamam. Son kararım mı? Son kararım. Ne zamana kadar? Yeni bir veri girene kadar. Ne oldu? Aa değişti fikrimiz. Niye değişti? Bir gezegen daha gördük. Bunu bu zamana kadar hiçbir görüntüleme cihazıyla keşfedememiştik. Dolayısıyla 101 oldu. E bu devamlı yapılan işler. Devamlı haberlerde bunlar ara ara böyle geçiyor yani. Haritalar değişti. Tarih değişti. Bilmem ne değişti. Gök bilimcilerin aklı bilmem neye döndü. Bir kara delik çıktı bilmem ne bu nereden çıktı falan. E. E o zaman senin ilminde hiçbir sıfatında kemal yok. Çünkü Kemal olsaydı değişmezdi. Değişebiliyorsa, dönüşebiliyorsa, hatta tam tersine bile karar çıkabiliyorsa bu böyle değilmiş diye o zaman e, senin sıfatların bütün mahlukat mevcudatın bütün sıfatları noksan. Eksik. Mükemmel değil. Mükemmelde ise Zirvede olduğu için son noktaya geldi. Hiç Allah Teala yedi kat gökler tabakası dedi, buyurdu. Bunu kendi yarattı çünkü. E, La alim men kalek Yaratan bilmez mi? Yaratılan mı bilecek yani? E, yedi dedi. Şimdi Allah Teala'nın yeni bir ayet gönderip yeni bir peygamber gönderip ya bu sekizmiş. Demesim düşünebilir mi ya? Onun için mükemmel demek değişikliğe maruz değil. Allah Teala indinde. Ne zararlıysa o hep zararlı. Ne faydalasa o faydalı. Ne emirse o emir. Ne yasaksa yasak. Ama hocaefendi ne var? Şeriatların hükümlerinde değişiklik oluyor. Evet oldu. Diyelim ki bir ümmete mesela bizim ümmete efendim iç yağları helal. Değil mi? Kolesteroluna göre, şuna buna göre hareket et. Doktoruna sonra ama iç yağı, e, koyunun, işte hayvanın iç yağlarını efendim şeylere koyuyoruz. Hele Karadeniz'de lahana ezmesine, bilmemesine iç yağsız olmaz. Ama Yahudiler haram ettik diyor. Değil mi? Her tırnaklıyı işte, ondan sonra e, e, iç yağlarını haram ettik diyor bu ayetlerde. E şimdi sen burada şunu diyemezsin. E madem hep hep faydalı hep Allah'ın şeyi değişmez. E niye Yahudiye geç ya? Haramdı da bize şimdi geçiyor, helal oldu. Allah Teala'nın kararı değişmedi ki. Allah Teala ezeldeki kararında ilminde Yahudiler şu dönemde şöyle bir fesat ifsat yapacaklar, peygamberleri öldürecekler. Bundan dolayı ben de onlara bazı nimetlerimi Aslında faydalı olan bazı nimetlerimi azap olsun diye, azap olsun, intikam olsun diye peygamberlerin intikamı için yasak edeceğim. Haram edeceğim. Onu ezelde biliyor ki o hangi dönemde onlar hangi peygamberleri Yahya aleyhisselam'ı, Şahiyya aleyhisselam'ı, Zekil aleyhisselam'ı katledecekler. Onun üzerine buhtunasları gönderecek, işte Kudüs'ü tahrip ettirecek. Ondan sonra hangi peygamber vasıtasıyla hangi helalı onlara haram edecek yani nimeti, Azaba çevirecek, yasak edecek, imtihan edecek. Balık avlamak cumartesi günü. Cumartesi günü. Şimdi sen Allah'ın hangi günü, hangi saatinde balık avlamak yasak? Bize. Ama ne buyuruyor işte? Ashab-ı diye geçiyor Kur'an'da. Cumartesi gününün adamları diye geçiyor. Deniz kenarındaki Eyle kasabasında. E şimdi bunlara cumartesi balığı yasak etti. E şimdi e bu allah Teala peki o zaman onlara cumartesi balığı yasak etti, bize her gün serbest etti, bunlarda da değişiklik oluyor. Kardeşim, bu değişiklikler allah Teala'nın sonradan öğrendiği haşa bir şeylerden sebep olmuyor. Ama seninki, beninki yedi diyorsun, yetmişe çıkıyor. Neden? İlimsizliğinden, bilgisizliğinden yeni gelişmeler ve sebepler, aletlere ulaşınca bilgin yenileniyor. Önceki bilgin Yanlış olduğu çıkıyor. Sen onu bilmediğin için değiştiriyorsun. Yeni bir şey öğrendiğin için değiştiriyorsun. Allahu Teala yeni bir şey öğrenmiyor. Allahü Teala iyi olaylar bir şeye zorlamıyor. Allahü Teala ta ezelden her şey bilmiş daha yaratılmadan evvel. Efendim. Şu noktada şu ümmet fiasat ifsat yapacağında ben buna bunu haram edeceğim. sonra gelecek ümmete Ahizman ümmetine Habibimin hürmetine onları serbest edeceğim yine o nimetlerden istifadeyi. Bunlar hep ezelde bilindiği için bunlar bu değişiklik insanlara göre değişiklik olarak görülüyor. Allah'ın ilminde bir şey değişmiyor. Çünkü neden değişmiyor? E, bilmediği bir şey yok ki. Olacağın hepsini biliyor. Ama seninki noksanlık, onunki mükemmeliyet. Çünkü o her şeyi tertiplemiş ve ona göre kader Kaza ilme ezeliği de bilinen sonra vakti geldiğinde tık tık tık tık her şey şu anda meydana geliyor. Bugün dünya kadar katır trilyonlarca olay ki dünyada göklerde, yerlerde 18 bin alem var sadece senin evde bir şey, burası senin evden ibaret değil yani. Bu kadar olaylar oluyor. Ya bunların hepsi ezelde bilinmiş şeyler. Yeni bir şey hadis olmuyor ki. Burası çok mıyım? Takıntı burada. Yani mutezile diyor ya Allah tenzih edeyim işte Allah Teala adamın işte kötülük yapacağını bilerek onu yaratır dersek Allah kötülük yaratmış olur demiş oluruz bilmem ne. Tabii ki kötülükleri de yaratan Allah. Ama razı gelmiyor. Razı değil ama imtihan olsun için adama sermaye vermiş. Nereye karşıyasın karşıyasın. Yani güç vermiş kuvvet vermiş ister aynı gücü zinada ...kullanıyor, ister aynı gücü... E, ...helalından eşine kullanıyor. Bu iki... ...iki tarafa da müsait bir güç veriyor. Eşine muhteşem... ...Allah işte öyle yapar mı? Adama zina gücü vermez. Allah adama içkiyi vermez. Ne olacak? İçki kendi gücüyle içiyor. İçki fiilini kendi yaratıyor diyor. E sen o zaman Allah'tan başka yaratan çıkarttın başımıza ya. E zinada... ...hasıl olan gücü diyor... ...adam kendi yaratıyor diyor. Göya Allah'ı... ...celle Celal'u ne yapacak... Tenzih edecek takdis edecek e, yani arı tutacak bu işlere bulaştırmayacak karıştırmayacak ağaç. E kurban olduğum allah Teala sana Kur'an indirmiş bunu ben yaratıyorum buyuruyor. Wallahu khalakakum sizi de Allah yarattı ve ma te yaptığınız her şeyi Allah yarattı diyor. Bak yaptığınız her şey iyilikleri demiyor. Her ya, insan bir şey yaparken gücü lazım bu gücü Allah yaratıyor. Yani bu noktadan adamlar kafayı bozmuşlar. Ayete, hadise değil de akla, mantığa gitmişler. İşlerine gelmeyen ayete, hadisi de akıllana, mantıklana böyle bir tevil e, ve yorumlama şekline girerek el işte, sünnetten doğru yoldan ayrılmışlar, gitmişler. Bu, yani onların bu şeyi her yerde çıkıyor karşımıza. Kelam sıfatında da çıkıyor. E ondan sonra Allah Teala işte ahirette görülür mü görülmez. Allah nasıl görülür haşa Allah o kadar mü münezzeh ki görülemez falan. bu Ya Allah Allah ya Rabbi yani ne azıra diyor Kur'an. Rabbine bakacak diyor ne diyor. Yok diyor Rabbinin işte emrini bekleyecek demektir o diyor. Oradaki nazar intizar demektir beklemek demek. Ya kardeşim hadis-i şerifler zaten alenen bunu tefsir ediyor. Ayetin kendisi zaten na nazardan nazar bakmak. E var ya. sen şimdi burada Allah görülemez. Allah çok büyük Allah çok güce. Allah şer yaratmaz. E Allah şer yaratmaz. Peki dünyada, alemlerde şer meydana geliyor mu? E geliyor. E nasıl geliyor bunlar Allah yaratmadan? O zaman herkes şeri kendi yaratıyor. Allah e Allah'tan başka yaratan yok. Yani adam nereye düşeceğini bir sonraki evrede hangi vartaya yuvarlanacağını hesap edemeden, kitap edemeden Allah'ı tenzih edeyim derken Allah haşa cökere de şirk koşmak durumuna düştüler yani. Bundan dolayı e, Allah Teala'nın kelam sıfatı var mı var? Bu kelam sıfatı e, ezeli mi ezeli? Çünkü Allah Teala'nın bütün sıfatları ezeli. Bütün sıfatları ezeli. E, zatı ezeli ve kadim. E, evveli yok. Geriye ne kadar gitsen başladığı bir nokta. Peki. O zaman hayat sıfatı diriliği ezeli. Evveli yok. İlim sıfatı bilgisinin evveli yok. Peki o ilim nasıl bir ilim? Yanılmaz bir ilim. Hatasız bir ilim. Değişmez bir ilim. Şimdi cennet cehennem artık sonsuza kadar neler olacağını ezelde bildi mi bildi. Hiçbir şey daha yaratmamışken bildi. Ve şu anda onun bildiğinin dışında bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden? Yanlış bilse Allah muhafaza öyle bir itikattan yanlış bildiğini düşünmek sonra doğrulttuğunu düşünmek arkadaşlar değişiklik getirir. Değişiklik, i̇lminde, kudretinde, gücünde değişiklik olan ilah olamaz. Çünkü ilahın mükemmel olması lazım. Mükemmelin de hiçbir değişikliğe e, maruz kalmaması lazım. Çünkü mükemmel olan o her noktada son zirveye ulaşmış demek. Zirveye ulaşanın bir tık ilerisi yoktur. Ama değişiklik varsa bilgisinde, ilminde, gücünde mesela e, o, 5 sene evvel kaldıramadığı taşı 5 sene sonra kaldırıyorsa 10 sene evvel anlayamadığı, çözemediği problemi matematiği, fiziği 5-10 sene sonra aklı geliştiğinde çözebiliyorsa noksanlık ifadesidir. Çünkü neden? Tekamüle müsait mükemm, devamlı olgunlaşıyor. Olgunlaşmaya müsait olan hiçbir şey ilah olamaz. İlah Ezelden ebede, yani geriye ne kadar gitsen hiç olmadığı bir zaman yok, ileriye ne kadar gitsen olmayacağı bir zaman yok. Daima var. Varken de bütün sıfatlarıyla var. Ve bütün sıfatları mükemmel olarak kendinde var. Gelişmeye müsait değil. Gelişmeye müsait değil. Bunu anladığımız zaman bütün bu mutezileyle aramızdaki ihtilafın ana temel unsurunu anlamış oluyoruz. Ama bunlar işte efendim allah Teala ezelde hiçbir şey yaratmamışken yaratıcılıkla sıfatlanamaz. Çünkü neden? E, yaratmadı ki daha bir şey. Ya yaratmadan evvel de yaratma sıfatı onda var. Yaratma kuvveti onda var. Bu yaratırken bir, bir sebeple bir bir şey kesmederek bir şey kazanarak bir şeyini geliştirerek yaratmayacak ki. Ezelde neyse kuvveti ebede kadar aynı kuvveti. Kudret aynı. Ancak yaratılan sonradan oluyor. Onun yaratma sıfatı sonradan olmuyor ki. Sıfat kendiyle mevcut. E, kendisi, e Sıfat zatıyla mevcut. Kaim duruyor. E, zatı ezelden ebede var. Mevcut. Vücut, kıdem, beka, bahtıhanet. Bir de öbür sıfatlara gidiyor. Vücut var olma. Beka, vücut, kıdem. Kıdem evveli olmama. Beka, sonrası olmama. Vahdaniyet bir olma. Muhalefet-ül havadet sonradan yaratılan hiçbir şeye hiçbir bakımdan benzememe. Kıyam bir nefsiyi kendi zatıyla dura, durma. Hiçbir şeye muhtaç olmadan. E ondan gayre her şey onun yaratmasına, yaşatmasına, durdurmasına, baki kılmasına bağlı. Bitirdiği anda fena buluyor, yok oluyor, helak oluyor. Dümdüz oluyor her şey. Zatıyla durabilen bir tek o. E sıfatları da onun zatıyla kaym. Kendi zatıyla kaym sıfat. Benim şimdi bir bilme sıfatım varsa Allah'ın verdiği bir ilim sıfatının sureti olarak. Benim bilme sıfatım bu masayla kaym olmaz ki ne? Benim ilim sıfatım kendimle kaymdır. Ama sen şimdi bütün şeyi, verileri yüklemişsin laptopa. Laptop elinde geziyorsun. Adam sana bir konuda bir şey soruyor. Açıyorsun laptopu. Giriyorsun şifreyi. Bilmem ne. Ondan sonra bir şeyler anlatmazsın. O senin ilim sıfatın değil ki. İlim sıfatı sende bulunandır. Ezberden konuşabildiğindir veyahut da sen, e sen eğer ilim sendeki bir ilim sıfatı e, elinde taşıdığın bir, şey, bir şeyle kaimse nasıl olacak? Benim bir lafım olduğu gibi şarj bitti ilim gitti. Ondan sonra bilgisayar durdu, çeren kesildi. ve jeneratör çalışmadı. Sen nasıl ulaşacaksın o bilgiye? Cık. O zaman Kudretin, gücün, ilmin, sıfatın sende kaim oluyor. E allah Teala sıfatları da zatıyla kaim. E zatı ezeli ebedi. E sıfatları da ezeli ebedi. Sen burada diyebilir misin ki şimdi? allah Teala Kur'an'ı indireceği zaman o günkü şartlara göre e, Kur'an'ı işte, kelam etti, ferman buyurdu. Dolayısıyla Kur'an mahluktur yani yaratılmıştır. Yani sonradan gelişmedir. O günkü ümmetin şartlarına göre işte ahir zaman ümmetine ne müsait ne gayrimüsait. Ne emredecek ne yasak edecek bilmem ne İşte geçmiş ümmete haram edilen Buna helal edecek hangi helal buna haram edilecek Öfese bu hükümler e Bunlar sonradan gelişmiyor ki Ezelde allah Teala bunları biliyor Ve ezelde bunlar hakkındaki kelamlarını Ferman buyurmuş Bu e, fermanlar kelamlar Ondan sonra ezelden ebeden Mevla-u Teala mütekellimdir e, Müjdelerini işte benim tehditlerini Hepsini efendim Ferman buyurmuş Bunlarda hiçbir yenileme yok. Teceddüde yenilenmeye müsait değil. Tecdüde müsait değil. Tegayyura, tebeddüle, yani dönüşüme, değişime müsait değil. Çünkü bunların hepsi sonradan öğrenilen verilerle e, değişim olur demektir. Bu da allah Teala'nın ezeldeki ilminin haşa noksan olmasını, ezeldeki kelamının, emrinin, yasağının, fermanlarının değişikliğe maruz kalmasını ve ezelde allah Teala'nın haşa sükutla mevsuf olmasın yani sessizlikle bir şey sessizlikle haşa Allah-u Teala ondan sonra yine mesela e, Allah-u Teala'nın e, ferahını yani bir şey yaratmamışken allah Teala'nın haşa boş olduğunu Cık. allah Teala hiçbir zaman geçen ders bunu söyle hiçbir şey onu diğerinden meşgul etmez e, devamlı külle yevminü ve fişen Her an ve zaman bir fiildedir, bir şandadır, bir icattadır, bir halktedir. Ama burada ne, var, ne yok? Onu yaparken bun, bununla meşgul olmaktan dolayı bundan geri kalmak gibi bir şey söz konusu yok. Sen allah Teala hakkında e, ferah bir şey yapmamak gibi bir sıfatla e, nispet edemezsin haşa yüce zatına. Ama meşguliyet gibi, onu yaparken onu yapamadı gibi meşguliyet de istahat edemezsin haşa kelle. Onun için allah Teala hakkında Eğer Allah Teala Kuranda kelam sıfatını söylemeseydi, bildirmeseydi, habibi bildirmeseydi, biz o zaman Allah Teala mütekerlimdir, e, demezdik, diyemezdik. Nasıl nispet edeceğiz kelam sıfatını, konuşma sıfatını Allah Teala? Ama konuşma sıfatını islat ettiğimiz anda e, zaten bunun 104 kitap onun kelamının e, kelamı değil mi? Kelam. Peki kelamı kadim diyoruz Kurana. Kadim ne demek? Evveli yok. E sen dersen ki 1400 sene evvel, 1420 sene 40 sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve peygamberlik verilirken bu kelam ihtas edildi, hadis oldu, o anda yaratıldı, o anda gönderildi. Bu kelam allah Teala Teala ezelde bunu konuş, buyurmamıştı. Bunu o anda buyurdu, bu ezelde yoktu. Dediğin anda dediğin anda Kur'an'la ilgili, ondan sonra Zebur ne zaman İncil ne zamansa, geriye gidiyorsun. Işte Tevrat, i̇brahim Şah'ın sayfeleri Ondan sonra e, tabi Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Suhuf sayfeler. 104 kitap diyoruz ya. Dördü büyük kitap yüzü suhuftur. Sayfeler. E bu sayfeler ilk insan Adem Aleyhisselam'a da sayfa indirildi. E ke kelam. Adem Aleyhisselam yaratılmasına mı bağlıydı o yani? Adem Aleyhisselam mahluktu. Sonradan yaratılmış. İşte 6500 bin, sene falan geriye gitsen Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığına denk geliyorsun. Yani belki cennetteki ömrünü çıkarırsan bu dünyanın ömrüyle ilgili 7000 bin sene Hazreti Şeriflerde geçiyor. E sen bundan geri gittiği zaman Allah'ın kelam sıfatı yok muydu? İlim sıfatı yok muydu? İcatt sıfatı yok muydu? Onun için ezelden ebede tek bir ilimle bütün malumat ona inkişaf etmiş. Ezelden ebede tek bir kelam sıfatıyla bütün buyruklarını ferman etmiş. Burada E, zaman mefhumu cari değildir. Çünkü Allah'a zaman geçmez ki. Zaman güneşten, aydan, geceden, gündüzden sonra yaratılanlar üzerine geçen bir mefhum. E, zamanı mekanı yaratan, zamandan mekandan e, e, önce e, ezelden ebede var olan bir zat hakkında sen nasıl bu, bu sınırlamaları getirebilirsin? Senin kafan hep sınırlılarla e, efendim, donanmış olduğu için e, devamlı mahdut, sınırlı ...bilgiler, sınırlı mekanlar, sınırlı her şeyin bir şeyi var. Gidiyorsun oradan yüz kilometre sonra oradan denize çıkıyorsun. Oradan gidiyorsun bilmem bin milden sonra de, deniz bitiyor karaya çıkıyorsun. Oradan oraya oradan oraya dünyanın sonuna çıkıyorsun. Yani sen hep sınırlı ya gezegenlerde de olsan sınırlı. Gökler sınırlı, yerler sınırlı. Her şey sınırlı. Sen bu sınırlının içine sınırsızı nasıl anlayacaksın? Neyse ki misli şey onun misli bir şey yok diyor. Senin örnek verdiğini, örneklendirdiğini düşündüğün her şeyin misli var. Benzeri var. allah Teala buyuruyor ki benim mislim yok. E misli olmay olan bir şeylerle misli olmayanı nasıl idrak edeceksin? O zaman sen burada aklı mantığı kenara koyacaksın. Mutezilecilik, felsefecilik, bilmem necilik mantıkçılık yapmayacaksın Ayete, hadise bakacaksın. Çünkü Allah'tan gelendi. Allah'tan gelenden başka Allah'ı tanıtan olamaz. Allah'ı ancak Allah'tan e, sudur eden, zuhur eden, allah Teala'dan bize ulaşan Usul eden kelam ilahi Kur'an-ı Kerim beyanı önce kitapların beyanları kendi dönemlerindeki ümmetler için geçerli. Bizim zaten itikadi konularda hiçbir e, kitap ve şeriat hiç, arasında fark yok. tüm esasları değişmez. Altı esas. Adem aleyhisselam'da da altı biz de dağıttı. Değişen fıkıhtaki bazı hükümlerdir. Helal-Haram hükümleridir. Bunları da allah Teala ezelde O vakit geldiğinde o peygambere, o ümmete bunu yapacağım diye bildiği için onda da Allah'ın ilminde bir değişiklik yok. Zaten Allahü Teala onu yazmış. Ben şimdi e, diyelim ki efendim e, bir aşçı bir mutfakta bir ay için hangi yemekleri yapacağını kararını vermiş kararını vermiş, listesini yapmış ona göre uygulamaya geçecek. Müşteri bunu bilmiyor. Müşteri de geliyor Efendim sulu köfte soruyor. Adam da diyor ki sulu köfte dündü. E kardeşim siz her gün yemeği değiştiriyorsunuz. Ne kadar değişken adamsınız bilmem. Kardeşim biz de, biz ona göre bir program yapmışız. O programı uyguluyoruz. Bugün patlıcan yemeği var. E sen bunu dünden bilmediğin için sana göre e sulu köfteyi beğenmiştim onayla yet geldim. E tamam gidebilirsin kardeşim. Dükkan senin değil yani. Beğenmediyse git başka dükkana. Yani sen dünkü kafana göre bugün yorum yapıyorsun. Orada bir değişiklik olunca da ne biçim değişiklik yapıyorsun? Kardeşim adam zaten planını uyguluyor. adam. Yani bu beşer için bile böyle olursa. Ve lillâhe'l-mesele'l-i Tabi allah Teala teşbite e, hata olur. Mevla'nın sıfatlarına benzetmek için konuşmuyor musun? En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Ama adam planını uyguluyor. Sen o plana vakıf olmadığından bu ne biçim iş değişti diyorsun. Şimdi allah Teala ezelden her şeyi bildi ve e, takdir etti ve tespit etti. Sonradan levh-i muhafuzu yarattı. Levh-i kaydını geçirdi. Sonradan melekleri yarattı. Ona göre e, berat gecelerinde, kadir gecelerinde bu senelik şeyler... ...ta ezeldeki ilim ve kaza kader üzere senelik dosyalar onlara veriliyor. Onlar da bilmiyor ki. Yani Azra Aleyhisselam adamın canını almaya giderken... ...eline verilen dosyaya göre eceli ölümünü görmüşken... allah Teala yoldan çeviriyor adam. Şey, Azrail Aleyhisselam. Diyor ki dur bakalım. E, niye? ya e, bu kulum sadaka verdi ve ana babasına bir iyilik yaptı. Şimdi ana babası da hayır bir dua yaptı buna. Tamam şu anda ölmüyor. E şimdi Allah'ın kararı mı değişti haşa? Allah'ın eceli Allah'ın allah eceli geldi mi tekhir edilmez. Ama eceli gelmedi ki. Çünkü allah Teala ezelde biliyor ki bu adam işte bu sene Ölecekler defterine e, kaydı geçecek, ismi geçecek. Berat gecesinde Ezra dosya dosyada ismi teslim edilecek. Fakat yine biliyor ki o dosya azrail Aleyhisselam'a verilecek. Adamın da gülü yaklaşacak, saati yaklaşacak, hatta dakikası yaklaşacak. Ama ondan evvel o bir sadaka verecek ve ana babasına iyilik yapacak, hayır dua alacak. Ve bu noktada da allah Teala onun e, ömrünün müddetine 10 sene uzatma getirmiş. Ama burada Allah'ın ilmi değişmiyor. allah Teala ezelde onun o dakikada onu yapacağını bildiği için o on payını koymuş oraya. Ama levh-i mahfuzda onu göstermiyor. E, Mele'ye de o dosyadan göstermiyor. E, Azrail Aleyhisselam'ın yoldan döndükleri var. Ama Azra Aleyhisselam şimdi dese ki Ya Rabbi bu da nasıl iş? Hem bana verilen dosyada efendim bu adam bugün bu saatte ölecek diye yazı var. Lev-i bana verildi. Lev-i da var. E, be, be, benim elimde de var. Eşini bu niye değişti? Bu nasıl oldu ya? Diyebilir mi Hz. Aleyhisselam? Diyemez. Demez zaten. Melekler böyle bir şey. İnsanlar acı işi karıştırır. Melekler masumdur. Melekler demez. Peki dediğini düşün. Yani Allah-u Teala'nın ya Rabbi sen şimdi karar mı değiştirdin? Haşa Allah karar değişmedi. Karar değiştirmedi. Karar o adamın eceli geldi mi gecikmez. Ama o arada yapacağı iyiliklerle onun ömrüne Mevla temdit getirmiş, uzatma getirmiş. Bunu Allah biliyor, melek bilmiyor. Melek bilmeyince laf dinliyor. Ne derse? Git git, gel gel. E insan da böyle olsa hiçbir sorun kalmıyor. Ama insan Allah-u Teala'ya itiraza başlıyor. Muhtezile gibi akıl mantık felsefe yapıyor. Ya bu niye oldu, ne oldu, şöyle olsa böyle olmaz. Ya kardeşim ne buyurduysa onu dinlesen. Buyurur ki her şeyi ben yaratıyorum. Buyurur ki her şeyi ben biliyorum. Vallahi bir gün şey ne alim. Buyurur ki maşallah, Allah dilediğini lev maavuzdan da siler, Dilediğini lev maavuzda sabit bırakır. Yani kitap. Bütün kitapların aslı ilmi ezeliidir. Allah'ın ezeli ilminde o sade Allah nezdindedir. Ona Cebrail Aleyhisselam da vakıf değildir. Hiçbir melek vakıf değildir Allah'ın ezeli ilmine. Onlar verileni için yapıyorlar. Onun için değişiklik Allah'a göre değildir. Allahu Teala'da tegayyür, tebeddür asla söz konusu değildir. Tecdit, teceddüt, yenilenme. Şimdi Allah-u Teala'nın kelam sıfatı var mı? Var. Nereden biliyoruz bunu? E, 104 kitap bize geldi. Bunlar Allah'ın kelamıdır. Demek ki buyurmuş, konuşmuş. Peki. Ve Allah Musa, Allah Musa ile konuştu diyor. Şimdi konuştuğunuz. Allah-u Teala Musa, nasıl konuştu? Özel mi konuştu? Mecazi anlamda mıdır? Yok. Teklima. Hakiki manada tam bir kelam ile kenar diyor şimdi orada. Artık sen burada ne var? Mecaz mı? Kinaye mi? İstihare mi? Maksat ne? Karıştır. Kelam sıfatı var mı? E şeklini sen anlamayın. Ya sen Allah'ın diriliğinin şekli, efendim, şeklini anlayabiliyor musun? Kavrayabiliyor musun? İlminin, efendim, Ya حالتيني genişديني كاريه أنت تعرفين؟ أنت الله Teala hangi sıfatından, hangi zerre نصيبه؟ var? Hiçbir نسقينه؟ yok. Sen burada inanılacak konular, ayet ve hadislerde sabit olan konulara inanılacak. Ancak, burada şimdi buyuruyor ki, هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ Kelam sahibidir. هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ Niçin نقول له يكون فيقول له دوار Yasin'de de son ayetten önce innema amruhu idara şey'et bir şeyi yaratmak murad ettiği vakit en yekule lehu ona onun emri şanı nedir ona demektir yekule demek kavl kavl söz yekulese kavlullah'ın buyurmasıdır yani ne kun işte var ol buyurduğunda fe kun o şimdi burada harf var mı Yani Allah-u Teala senin benim gibi bak ben kün derken burada dudağım şey oldu. Bilmem dilim kıpırdamadan olmuyor, dudağım kapatmadan olmuyor. Burada dünya kadar hareket çıktı, şu çıktı, bu çıktı. E Allah-u Teala'da böyle bir şey var mı yani şimdi? Allah-u Teala'nın kelamları ezelidir. Yani Rabbimiz tebârake ve teâlâ her şeyi ezelde bilmiş ve karar vermiş ve her şeyin vakti geldiğinde hangisini icat edeceğinde ona kün ferman edeceğinde Ee, bunun taalluk ede, edeceği vakitte bu meydana gelecek. Bu ezelle ebed geride başı yok ileride sonu yok. Burada bir zaman mefhumu da yok. Zaman mefhumuna biz sınırlı olduğumuzdan bize göre seni Bismillah derken B'yi demeden sin'i diyemezsin. Biz önce B diyeceksin peşine S. Kün, nunu çıkartmadan kafı söylemen lazım. E burada ne var? Tekaddüm var, teykur var. Öncelik var, sonralık var, şu var, bu var. Esimşar allah Teala'da böyle bir harf, böyle bir ses, hangisi önce, hangisi sonra. Ya bu zaman mefhumuna tabi olan, zamanla, mekanla, mukayyet olan, sınırlı olan, seninle, benimle alakalı bir düşünce tavrıdır, tarzıdır. Zaman diye bir şey yok. Ezelden ebede an. Ya bunda senden ne... Neyi konuştu hangisini önce konuştu hangisini sonra konuştu. Sen bana ne soruyorsun ben sana anıyorum. Ben sana diyorum ki bu değirmen yel değirmeni diyorum sana. Ne demek yel rüzgar demek. Yani bu değirmen neyle dönüyor çalışıyor demek bu rüzgarla çalışıyor demek. Anladın mı diyorum adam anladım diyor. Ondan sonra bana yine dönüyor soruyor ki ama suyu nereden geliyor. Eman kafa sen bunu anladın mı şimdi anladınsa ki yel değirmenidir Niye suyunu soruyorsun? Demek ki rüzgarla, yelkenli rüzgarla gittiği gibi. Motor var mı şimdi? Yelkenlisin sen o motor soruyorsun. Ben yelkenli diyorum anladım anladım diyor adam motoru soruyor. E şimdi ben sana diyorum yel değirmenidir rüzgarla dönüyor. Anladım diyor diyor suyunu soruyor. soruyor. Şimdi allah Teala hakkında zaman yok. Ezelden ebede an. <gülüyor> an. Şimdi sen... Kendin işte ananın karnına düştüğünden ölene kadar bir zamana tabisi. 80 sene hayat sürmüşsün, süreceksin. Veyahut bir adam ölmüş şimdi, 80 senesi bitmiş. Bu adamın hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış bunu konuşmamız çok doğal. Değil mi şimdi? Hangi işi önce yapmış, hangi işi sonra yapmış? Bu adamı şimdi doğmadan doğurması düşünülebilir mi? Evlenmeden doğurması, çocuğu olması düşünülebilir mi bir kadının, adamın? Yani misal burada ne var? Öncelikler var, zamanlar var, bu gelişme süreçleri var. Şu şurada yaşa gelecek, orada bulu ondan sonra erkek olacak veya dişilik sıfatına sahip olacak. Ondan sonra ölecek, bilmem bilmem. Her şeyin tertibi var, sırası var adamın hayatında. Neden? E zaman var çünkü. Bilmem 12 yaş. Bulu ermek. O zamana gelmeden bulu eremiyor. Ondan sonra evlenecek. Evlenmeden çocuk doğacak. 9 aydan evvel doğmuyor. Veya da neyse 7-8 aydan doğsa. Bir gelişme süreci var. Ondan evvel doğsa yaşamıyor. Hepsinde zamana bağlı. Zaman, zaman, zaman. O süreyi. Orada öncelik, sonralığı düşünebilirsin. Şimdi bir adam, burada ben bir derse başladım. Işte. Efendim bir saate yakın olmuş şimdi. Şimdi 50 dakikadır. Peki, hangi lafı önce söyledim? Hangi lafı sonra söyledim? Ben burada 50 dakikadır konuştuğumu lapdadak bir saniyede senin kafana, aklına, beynine, semrine, kulağına, bilmem neye ulaştırabilir miyim? Zamanla sınırlayıp ne yapıyorsun? Alıyorsun kayda ondan sonra kayda bakıyorsun. Hoca bu lafı hangi dakikada konuşmuş? Saniyesine bile var. Harfine gidersen. Hangi dakikada, saniyede konuşmuş? O zaman ne oluyor? Öncesinde neler konuşmuş? Sonrasında neler konuşmuş? E çünkü bu zamana göre ben sana bir saatte, iki saatte konuşacağımı bir anda konuşamıyorum. Onun için, bak onun için dedim şimdi. O harfi, N harfi, U harfi, N harfi, I harfi, C harfi, I harfi, N harfi. Ne oldu? Bir tertip ve sıra üzere. Onun U'sunu 10 on demeden U'yu diyemedim. İçinin içini, iç kelimesini, iyi, onunu demeden diyemiyorum. Bak, lafımı anlatmak istiyorsam sana, bir laf anlatmaya çalışıyorsam sana, tertip ve sıra üzere gidiyorum. Şimdi allah Teala, Tevrat'ı önce kelam etti, konuştu. İncil'i sonra, işte, Zebur'u ondan sonra ferman buyurdu. İncil'i daha sonra ferman buyurdu. Kur'an'ı daha sonra ferman bölüyor. Böyle bir şey var mı? Yok. allah Teala'nın Tevrat'ı, İncil'i, Zebur, Adem Aleyhisselam'ın suhufundan, Şis Aleyhisselam'ın suhufundan, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufundan ondan sonra bütün 104 kitap bir anda. Kelam bir anda. Anladın mı şimdi? Şimdi mutezilenin kafası burada çalışmıyor. Zannediyor ki sıraya göre sanki allah Teala'nın sıfatlarında bizim gibi zaman geçiyor. O zaman zarfında da tertip ve sıra var. E önce Adem Aleyhisselam'a sayfalar o duruma göre indiriliyor. Sonra Şisay Aleyhisselam'ın ahvaline, şaraitine göre ona bir şeyler, emirler, fermanlar geliyor. Her ümmete kendi dönemine göre ondan sonra Kur'an mahluk oluyor. Yani ne olmuş oluyor? Adamın ağzında, peygamberin dilinde yaratılmış oluyor. Sonradan oluyor, hadis oluyor, muhtes oluyor. Ya kardeşim böyle bir şey yok. Ya. Bu kelamlar nasıl ilim sıfatına çok benziyor? İlim sıfatını anlarsan bunun şifresini çözersin. Bunu anlamak biraz zor ama ilim sıfatını anlarsak allah Teala ezelden ebede sonsuza kadar neler olacağını tek bir ilimle bir inkişafla hepsini aynı anda bildi mi? Bildi. Bütün buyurduklarını da ezelden ebede bir kelamla bir kelam sıfatıyla teklim buyurdu. Bitti. Onun için Kur'an sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve e gönderilişi sonra. Ama Allah'ın kelam olarak buyurmasında hiçbir kelamı diğerinden öncelik sonralık yok. Öncelik sonralık kimin hakkında düşünülebilir? Zamana tabi olanlar hakkında sıraya girer. Ama Mevla'da bir an, an dediğin yani bize göre an diyoruz. An işte zamanın en ufak dilimi bu bize göredir. Allah hakkında anda yok da bütün sıfatları zatıyla beraber var Bunu böyle anlayabilirsen... ...mütezilen dalalatından... E, ...kurtulursun, itikadını kurtarırsın. O zaman Kur'an mahluktur haşa. Bu sefer çok tehlikeli şeyler meydana çıkıyor. İlim sıfatında da işte... ...adam diyor sana Allah kimden evleneceğini bilmezler ya. Bu adamın da Kur'an mahluktur demesine şaşılır mı yani? Tabii ki... ...Allah sonradan öğreniyor diyor ya haşa. Sonradan öğrenen ilah olabilir mi? Sonradan öğrenen bir zata... ...ilah diye ibadet edilebilir mi ya? İlah kim olur ya? İlah zatında ve sıfatlarında mükemmel olan yüce Allah'ımız tektir, birdir ya. Sonradan sebeplerle, oluşumlarla, gelişimlerle, zaman geçmesiyle e, maruz, değişikliklere maruz kalan noksanlığına delalet eder. Noksanlık sahibi ilah olabildiği düşünülebilir mi ya? Haşa öyle bir e, ilah tasavvurundan. Hoş Allah-u Teala mütekellimdir. Burada tabi Ömer Nesefi'nin itikat metni, Maturidi akai Ömer Nesefi'nin itikat metnini bildiğimiz için oradan daha beni bu işi çocukluğumuzdan okuduk okuttuk, oradan ben bunu çözüyorum. Yoksa buradaki ifade de tam onu anlatmıyor. Mesela Ömer Nesefi'nin akai metni ben hatırladığıma göre birkaç sayfaydı onu ezberlemiştik. Allah'tan öyle bir emalimim mal emali, birkaç bir şey ezberledik de şimdi hiç kafamızda bir şey kalmıyor. O zamandan ise gençken yapılandan bir bereket buluyoruz. Ömer neftala diyordu orda. mütekellimün minel ezeli ile el ebedi bir baksana hocam metne öyle hatırlıyorum mütekellimün minel ezeli ile el ebedi amirun nahin muhbirun diyordu Allah Teala ezelden ebede mütekellimdir çünkü ezelden ebede Allah hakkında zaman geçmez ne kadar gitsen gerisi başlangıcı yok ne kadar gitsen sonu yok sonucu yok Bunun hepsi Allah Teala hakkında bir bir yani ikilenmez ikinci saniyeye geçmez yani böyle bir saniye salise malise bir şey zaman yok zaman mefhumu yok zaman yaratılanlara tabi olduğu bir Allah'ın kanunu yani onca Allah ezelden ebede mütevellimdir nasıl ki ezelden ebede neler olacağını bir ilimle inkişaf edip hepsini aynı anda bilmiş sonradan olan bir şeye göre ilmi değişmiyorsa. Sonradan bir gelişmeye göre de kelam sıfatı değişmiyor. Kelam sıfatı da e, ilmi sıfatı gibi ezelden ebede allah Teala mütekellimin kelam sahibidir Konuş, konuşuyor, buyuruyor tamam. Amirun emrecidir, nahin yasaklar vericidir, muhbirun haberler vericidir. Haberler emir ve yasak girmiyor. Mesela Kur'an-ı Azimşan İbrahim Aleyhisselam'ın kısasını anlatıyor bize. Musa Aleyhisselam'ın başına gelenleri haber veriyor. Bunlar haber yani emir ve yasak niteliğinde değil haber verme niteliğinde. Allah Teala bunları ne zaman bildi? Musa Asem yokken. İbrahim Asem yokken. Yani sanki İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelenleri gördü, izledi. Ondan sonra gönderdiği Tevrat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın durumunu anlattı. Sanki İbrahim Aleyhisselam'ı yaratmadan, yaşatmadan, başına gelenleri izlemeden haşa onları bilmiyordu da kelam sıfatı için Tevrat'ı indirirken o bilgiyi vermesi için onun geçmiş olması lazım. Haşa vekilli Allah'a. Senden benden ne farkı kaldı kardeşim? biz de o zaman bir olayı izledikten sonra konuşabiliyoruz. Onun için ezeldeki ilimi nasıl İbrahim Hasan başta neler gelecek? E tam onlar hepsini biliyorsa onları da beyan ediyor işte kelam sıfatı ezeli. E Musa sen baştan da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında efendim e, Kur'an azmüşan efendimizin başına gelenleri de anlatıyor. Ve izga devtemini eli işte evinden çıktın işte e, müminlere savaşa hazırlıyordun habibim. Selamın aleyküm. Teala sana ben rüya göstermiştim falan. Bunları da Kur'an da söylüyor yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem yaşattıkları hakkında da Kur'an'da ihbarlar var yani haberler. Burada emir ve yasak konusu değil de şöyle olmuştu, böyle olmuştu meselesi. Ya e bunları olmasına ihtiyacı yok ki. Mevla'nın izlemeye ihtiyacı yok ki. Ezelde biliyorsa ezelde de kelamını buyurmuş hepsini. Değişiklik yok. Yenilenme yok. Yeni veri girişi yok. Ama Onun dışındaki her şey veri girişine tabi. Cebrail aleyhisselam da olsa, Azra aleyhisselam da olsa, Muhammed Mustafa da olsa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir ayet gönderiyor. Sonra ne esk O onun hükmü kaldırılıyor. Kiminin lafsı kaldırılıyor? Kur'an kemde birçok lafsı ne ayetler Kur'an'dan alındı. E biz onları tilavet olarak Kur'an'da okumuyoruz namazda. Cahiz değil. Kiminin hükmü kaldı? Kiminin lafsı kaldı? Manasının hükmü kaldırıldı. E şimdi Mehmet okuyan kafasına gidersen Ali Rıza Demircan kafasına gidersen. Ne diyor orada Ya diyor böyle bir şey olur mu diyor. Nasıl bir şey? Yani diyor Allah diyor bir şey diyor emredecek. Sonra diyor yanlış olmuş diye geri çekecek. Neshi böyle anlatıyor. Milleti kafir edecek, ettiler zaten. Dinden ettiler milleti. Neshi bu değil ki. Şimdi şuna bak. Bunu inkar ediyor. Halbuki Kur'an'da şunu bile görmüyor musun? فَلَنُوَنْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰى فَوَلِّ وَجَكَ 16 ay e, namaz kılarken kıbleniz Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'ya dönüp kılacaksınız. Buyurmadı mı? 16 ay Mescid-i Aksa'yı kıble yapmadı mı? Sonra döndürdü. Şimdi seni hoşnut olacağın kıbleye çeviriyorum. Hadi yüzünü Mescid-i Aram'a doğru döndür. Bunun hakkında kaç tane ayet yok mu Kur'an'da? Hiçbir şey anlamıyorsan bu kadar mı kafam basmıyor ki? Bak allah Teala bir hükmünü ne yapmış? Kıble, Mescid-i Kıble gibi önemli bir konu ya. Namazda döndüğün yer Bunu kaldırmış Kabe'ye çevirmiş. E 16 ay e bunlar mescidek sahaya kılmışlar. Namazları boşa mı gitti? Allah sizin imanınızı zayetmez namazınızı zayetmez diyor. O tamam kabul oldu. Neden? O tarafa dönmenizi emrettim. Emir tuttunuz. Kabul. Bu tarafa dönmenizi emrettim. Bu tarafa döndünüz. Kabul. Ama bazıları e, mürtet olan zındıklar ne dediler? Bu ne biçim Allah bir, bir, bir öyle döndürüyor bir böyle döndürüyor. Böyle din olmaz. Dinden döndü gitti gavur oldular. Ben Mevla buyuruyor ki işte ben bunu bunun için yaptım. Niye? İlla lina aleme men yettebiur rasule. Mimmen yengalip ala akıbey. Ben kim benim peygamberime tabi olacak? Onun döndüğü kıbleye dönecek. Kim de ökçeleri üzere gerisin görüye şirkine cahiliye dönemine dönecek. Bunu bilmek için yaptı. Burada da çuvallıyor Aziz Bayındır kafası. Diyor ki bilmediği bir şeyi bilmek için yaptı. Haşa ve öğretmen talebenin ne kadar ders anladığını bilemediği için imtihan ederekten derse ne kadar kavradığını anlıyor. Haşa Allah da o zaman imtihan ederek de bilmediği bir şeyleri mi öğreniyor nauzu billahi teala. Burada Mevlane buyurmuş oluyor. Ben bunların dinden çıkacağını, kıblenin dönmesiyle bunların yeni kıbleye dönmeyeceğini, bahane bulacağını, bu ne biçim din böyle ikide bir değişiklik söylüyor diyeceğini ezelde biliyorum. Ezelde biliyorum ama sizi de şahit etmek istiyorum ki kimi cehenneme attığım zaman Ya Rabbi bu cehenneme girmeyi hak etti. Neden? Çünkü sen dön dedin dönme. Ben ezelde var olacağını bildiğimi vakti geldiğinde mevcut olarak şu anda gerçekleşti olarak tespit etmek için bunu yapıyorum. E bak orada adam hem Kur'ancıyız diyorlar mealciyiz diyorlar. Kur'an'a inanıyordur. sonra Kur'an'ı inkar ediyor. E kıble değişmedi mi? Değişti. Peki senin tezine bakarlırsa sen diyorsun ki Allah bir şey emredecek sonra onu e, efendim çekecek Nesk edecek. Nesk varsa bu hüküm geçersizdir diyecek. Allah böyle bir şey yapar mı, mı düşünür mü diyor. Spiker de tabii bir şey anlamıyor. Ya kadın bir spikerin karşısına geçmiş veya adamın spikerini diyor. E... ha çok doğru hocam. Ne doğru be? Şirkin kendisini konuşuyor. Çünkü Allah manen minâti evnüz ya. Nesk edersem unutturursam ne et mi hayrın minâ Daha iyisini istini getiririm. E bu da ayet. Yaparım diyor zaten. Fensekullah malikus şeytan. Şeytanın ilkağıtı olur. Onları neskediyorum ediyorum diyor. E bunlar hep ayet. Peki sen bana şunu söyle bu kıble 16 ay bu Mescid-i Aksa'yaydı sonra Mescid-i Aram'a döndüğü ayette Kur'an'da var mı? Var. Daha ne konuşuyorsun? Demek emirler dönebiliyor. Ama bu Allah'ın ilminde bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü allah Teala ezelde bunları bilmiş ve karar vermiş. Neye göre karar vermiş? Ahir zamanında peygamberim göndereceğim. ona da 40 yaşında Cibril'i göndereceğim. Ona nübüvvet insan edeceğim. Sonra onu ilk 16 ay Mescid-i döndüreceğim. Neden? Ehli kitapla bir muvafakat oluşsun. Ehli kitaptan İslam'ı kabul edenler olsun. Neyse daha birçok hikmeti vardır. Bazı sayılan hikmetlerinden misal verebilirim. O 16 ay döndüreceğim. 16 ay bitiminde neyse ki işte Küsura olabilir. Fevelli Fevelnimece Şatra-ı Mescid-i Haram. Hadi şimdi Mescid-i Haram'a doğru dön. Kıblen artık Kabe'dir e, diye buyuracağım. Böyle buyurduk. Nasıl bu tarafa döndüreceğim. Olsa sonra kıyamete kadar Kabe daha dönmeyecek. Zaten vahiy kesildi. Efendim sallallahu aleyhi sonra, sonra şeriat baki. E, Kabe kıble olarak alacak. Bunu ezelde bilmiyor mu? Biliyor. İşte Kur'an'ı kelam sıfatını böyle anlayacaksın. Şimdi nasıl ki ilimde ilimde bir şey artmaz, eksilmez, değişmez. Çünkü mükemmel. Mükemmel ne? Yeni veri girdisine ihtiyacı yok. Yeni veri girdisine. Sana yeni veri girince ma bilgi değişiyor, karar değişiyor. Ama Allah-u Teala da yeni veri girmiyor. Tek bir inkişaf ile her şeyi ezelde bildiği için bir şey değişmeyecek. Ama peygamberi onu bilmeyebilir. Efendim sallallahu aleyhi Mescid-i Aksa'ya döndürdüğü zaman Efendim sallallahu aleyhi Mescid-i Haram'a bir daha döndürülecek miyim, döndürülmeyecek miyim, Kabe'm, Kıble'm olacak mı? E, onu bilmiyor. Bilmediği için ikide bir göğe bakıyor. Cebrail aleyhisselam gökten ne zaman gelirse acaba Kabe'ye döndürülebilir miyim diye. Onu da bu Senin yüzünün devamlı gökte döndüğünü görüyoruz diyor bak. İkide bir diyor semaya bakıyorsun diye, Cibril'i bekliyorsun diyor. Neden? Ya Kabe'ye dönsem mi istiyorsun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ezelde bilsek şey, yani ezeli ilme vakıf olsa Allah'ın bildirmediğini bilemez ki. 16 ay sonra zaten Kabe'ye, kıbleye döneceğim dese, ikide bir niye göğe baksın? Vaktini bekler. Ama bir hevesle bakıyor. Mevlada da böyle ki görüyorum görüyorum çok bakıyorsun göklerden bir gözünü döndürüp duruyorsun diye. E şimdi Allah'ın ilmi değişti mi burada değişmedi. Ezelde bilmiyor muydu ki sonra ben bunu Kabe Ha O Kur'an'ın şimdi yüzünü mescidi harama çevir ayeti de ezeli olduğundan Kur'an'daki kelamı ile ayetler de ezeli olduğundan ilim nasıl ezelde değişmedi kelam da ezelde değişmedi. O zaman sen nasıl dersin ki Allah bilmiyor mu da işte efendim önce öyle diyor sonra onu çekiyor. Nesih olamaz. Ol, olsa Allah'ın fikrinde değil. Haşa Allah'ın fikri de denmez ha bu da el-i göre. Allah'ın fikri yok. Fikir düşünme demektir. Tasarlama demektir. allah Teala hakkında kendi kafamızdan fikir mikir laflarını konuşmayacağız. Bunların laflarını söylüyorum ben şimdi. Onların batıl laflarını söylerken bu laflar geçiyor. Yanlış anlamayın. Yani Allah o zaman fikir mi değiştirdi diyor haşa Kardeşim Allahu Teala'nın hakkında fikir kelimesi konuşulamaz. Fikir çünkü düşün taşın meselesidir. Düşün taşınmak haşa Mevla'dır oğlum. Fikir ne? Fikir düşünmek, tefekkür etmek, derinlemesine incelemek değil mi? Allah'tan ne inceleyecek? Bilmediği bir şey mi vardı? Ve ondan sonra senin gibi düşünerek mi anlıyor bir şeye? Bir şeye ulaşıyor bir bilgiyi haşa. O zaman nasıl ilmiyle her şeyi ezelde biliyor? Her şeyi ezelde biliyor. Ezelde bildiğine göre de ferman buyurmuş. Ezelden ebede tek bir kelam ile tek bir ilmi inkişafla her şeyi bildiği gibi sonradan hiçbir ilmi artmadığı gibi tek bir kelam ile de her şeyi buyurmuş. O zaman Tevrat'ı mı önce te tekellüm etti? Kur'an'ı mı önce buyurdu? İniş zamanına göre Kur'an sonra gelmiş. Yoksa. Ezeli ilimde ve ezeli kelam sıfatında zaman mefhumu olmadığından bunların hiçbirinde öncelik, sonralık, tekattüm, teahhur düşünmek söz konusu değildir. Bunları böyle anlamadan bir adam doğru müslüman olamaz. Birisi gelirse bir vesvese verir, haydi gittin. İtikadın bozuldu çok. Vesvesler var, iblisler var mı piyasada? Onun için bu ilimsiz olmaz. Bu itikat ilmidir. E, ...amelde müsamaha var, derdi efendi hazır, itikatta müsamaha yok. Allah'a doğru tanıcazın. Celle Şanü Celle celal. Bak ilahiyatçılar, bazı ilahiyatçılar sizi saptırıyor. Saptırırken de bu teziz ortaya atıyor. Şimdi diyor, nesih mi olur diyor, bir hüküm değişmiş mi? Allah fikrini mi değiştirdi diyor. Bir de haşa diyor falan köye. Aynı mutezile kafası, zannetersin ki Allah'ı tenzih ediyor. Halbuki Allah şirk koşuyor. Neden? Ayetinin inkar ediyor. Mevla değiştirdim buyuruyor. Ah mescid döndürdük abi. En açık misal. E değiştirdi işte. Haşa. Fikrini mi değiştirdi haşa? Fikir olur mu Allah'ta haşa? Allah'ta ilim olur. Fikir bir uğraşıyla, çabayla ulaşılan neticedir. Bu kullara mahsustur. İlimdir. Peki o ilim Allah-u Teala ezelde ne biliyor? Biliyor ki 16 ay mescid döndüreceğim onları Sonra da Mescid-i Aram'a döndüreceğim. Bunu ezelde bildiğine göre, yeni bir veride girmediğine göre buradaki değişiklik kime göre değişiklik oluyor? Mescid-i Eksa'yı dönüp kılarken sonra Kabe'ye dönen insanlarda değişiklik oluyor. Sahabenin bilgisinde değişiklik oluyor. Yani Kabe'miz buraya değişti diye yeni bir bilgi geliyor, yeni veri geliyor. Onlara yeni geliyor. allah Teala yeni buyurmuyor bunu. Onun için Kur'an mahluk dersen haşa sonradan dersen... o günkü şartlara göre, o ümmete göre Allah bunu yeni buyurdu, taze buyurdu gibi haşa bir şey dersen, o zaman ilminde de yenilenme değişiklik olduğu manasına gelir. O zaman insanlar da işte böyle sorar, Allah da fikir mi değiştirdi haşa. Ama Kur'an mahluk değildir, kelam kadimdir, ezelidir. Allah'ın ezeli ilmiyle beraber kelamı da mevcuttur ve kaimdir, zatıyla kaimdir kelam sıfatı. O, o zaman... Burada ne öncelik var? Ne sonralık var? Ondan sonra Mevlan ilmi de değişmiyor. Kelamı da buyruğu da fermanı da değişmiyor. Çünkü neden? Şimdi yüzünü mescidi harama çevir. Ayetini ezelde buyurmuş. Ezelde bilmiş. Ezelde buyurmuş. Ezelde bunu buyurmuş. Zamanı geldiğinde kullarına duyurmuş. Yenilik ve değişiklik. Bilgi tazeliği, veri girdisi kullara göre oluyor. Efendim, sallallahu aleyhi aa. ...ayet geldi diyor sahabeyi okuyor... ...hadi bundan sonra Kabe'ye mescidi arama döneceğiz... ...hatta kıblete in mescidi var Medine'de... ...namazın yarısını yani şeye, mescidi aksaya doğru dönmüşler... ...kılarlarken hemen haber geliyor... ...mescidi nebeviden yani o arada mesafe var... ...Beni selimet tarafı herhalde... ...oradan hemen sahabeden biri geliyor... ...arkadan bağırıyor namazdaki cemaata... ...kıble değişti diyor... ...mescidi arama döndü diyor... Hemen tam ters istikamette oluyor orada yani o açıdan. Yani demin yüzlerini döndükleri cihet taraf hemen sırtlarını dönüyorlar. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Herhalde öğle namazı. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Şimdi allah Teala şunu bile buyurmuyor ki sizin iki taraf eski kıbleyeydi. Kıble değişti. Yeniden dördü bu tarafa kılın da buyurmuyor. Namazınız oldu. Çünkü o zamana kadar kıble, o emre uyuyordunuz. İki rekattan sonra bu tarafa haber aldınız. Haber geldiği için e, haberden sonra da ikisini bu tarafa döndürürüz. Tam ters. Ayşe şimdi bizim kıble böyle. Böyle dur ya. Böyle dur. İkisi böyle kıldı. ikisi böyle kıldı. Şimdi burada haşa Allah'ın ilmi mi değişti? Hükmü mü değişti? Allah ezelde bunu bildi. Ezelde de bunu ferman buyurdu. Kur'an ezeli. Kelamı kadim. Kelam sıfatı kadim. Bunu böyle bildiğin zaman değişiklik Efendimiz sallallahu vahiy gelince onu öğreniyor. Efendimiz sahabeye buyurunca sahabe bunu öğreniyor. Uzaktaki bir mescitte kılan oradan Ravza'dan giden duyan bir sahabe oraya gidince o duyuyor. Değişiklik kullara göredir. Allah'a göre bir değişiklik Şimdi anladınız mı? Allah Teala müttekellimdir. Amirun emredicidir. Nahin nehyedicidir. Bu kadar emirler buyuruyor. Fermanlar buyuruyor. Meleklere insanlara e, yasaklar tayin ediyor. Bunları kelamıyla, konuşma sıfatıyla yapıyor çünkü emirlerin neyleri neyle duyuruyor. Ondan sonra vaidün müjdeler vericidir. Vaatler, cennetler, şey, huriler, gılmanlar, bütün Kur'an, kelam, Tevrat, İncil, Zebur, 104 kitap ve evet, vaad-i ilahilerle dolu. iman edenlere, salam edenlere. Mütevaidün tehditler E ferman buyurucudur. Tehditler, cehennemler, azabı, gazabı, ne neler, ne, her çeşit azaplarını beyan ediyor. Bunlar hep neyle? Neyle yapıyor bunu? Bir kelamin, kelam konuşma sıfatı var. Ama öyle sıfat ki kadimin. Kadimi ne demek? Evveli yok. Ezeliyin tekit için söylüyor. Ezeli ile kadim aynı manada, farkı yok. Kadimin kıdem sahibi. Yani evveli yok. Ezeliyin e, ezeli. Yani bu ne demek şimdi? Allah Teala'nın şu anda Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu bütün ayetler hiç işte o zaman neshi de anlarsın. Nesil sonradan olan değil. Bütün bunlar ne zaman buyurulmuş? Bunu da şu zamana kadar şöyle yapın, ondan sonra şöyle yapın. Bu değişiklik, bu değişiklik sonradan hadis olan bir olay sebebiyle gelişmiyor. Ya e ezeli hep e ezeli. Mesela sahaya dönündeki vahide ezeli ki o Kur'an ı şu ayet olarak geçmiyor. Mescidek sahaya dönün kılın emri. Ama Mescid-i Aram'a döndürülme emri Kur'an'da geçiyor. Efendimiz'in tatbikatı işte burada hadisin vahiy olduğu buradan da anlaşılıyor. Evet. Çünkü neden? Hadis vahiy olmasaydı. Sadece Kur'an vahiy olsaydı 16 ay Mescid-i Eksa'ya doğru kıldıkları kesin çünkü ayette dönün bu tarafa diyor. Dönün bu tarafa demek demek başka tarafa dönüyordunuz demek. Peki o başka tarafa neyle döndün? Ayette yok ki Mescid-i Eksa'ya doğru dön. Ayette yoksa e demek 16 ay bu namazı niye Mescid-i Eksa'ya doğru kıldı? Sünnetle Yani vahiy, Efendimiz Sâzeme Cibril vahiy getirdi, Mescid-i Eksa'yı kıble edin, Mescid-i Eksa'ya dön. E o emir olmasa şimdi Mescid-i Haram'a dön der mi? O zaman Allah'tan emir almadan mı 16 ay rastgele mi kıldı? E o da Kur'an'da yok. İşte bu hadislere vahiy demeyenler küllün çuvallıyor, dinden çıkıyor yani. Hiçbir şeyi ispat edemez ki. Bir tarafı var, bir tarafı yok Kur'an'da. Çünkü hadisle beraber bu birleşiyor. Ee, bir kelamin bir kelamla kadimin evvel olmayan ezeliyyin ezeli olan ezeli olan kelamla Mevla bunların hepsini yapmış yani şu anda Kur'an'da geçen bütün vaatler vaidler müjdeler tehditler emirler nehiler emirler nehiler hepsi ezeli kelamla Mevla tarafından tekellüm buyurulmuş ezelde nasıl ki ezelde her şeyi biliyor Bu kelamları da ezelde buyurmuş. Leh-i ya, e, yazması sonra. Çünkü Leh-i Mahfuz sonradan yaratıldı ya onun için. Leh-i geçmesi kayıta sonra. Cebrail Aleyhisselam'a verilmesi ondan da sonra. Efendimiz Aleyhisselam'a gönderilmesi ondan da sonra. Sahabeye intikali ondan da sonra. Zaman yaratılanlara göre geçiyor. allah Teala hakkında hiçbir zaman geçmiyor. Dolayısıyla o ezelde bunları kelam buyurmuş. O zaman... Allah fikir mi değiştirdi haşa lafının manası kalıyor mu? Çünkü ezelde hepsini bir anda buyurmuş. Şu zamana kadar böyle, bundan sonra böyle. Şu ümmete bu yasak, bu ümmete bunu serbest etme. Bunlar hepsi aynı anda buyurulmuş. Aynı anda buyurulduğuna göre bir değişiklik yok ki Allah'ın ilminde, kelamında. Sen ne anlamaya çalışıyorsun? Bir şeyden haberiyle konuşuyorsun. Öyle bir kelam sıradığı ki kaimin e, sabittir. Neyle? Bizati. Allah-u Teala zatıyla sabittir. Kimle diyelim daha doğrusu? Bizati Allah'ın zatıyla kaim ve sabittir. Yani kelam sıfatı hariçte boşlukta ayrı bir sıfat olarak durmuyor. Allah'ın zatı var. Zatının varlığıyla birlikte kelam sıfatı da var. Yani zatından sonra değil. E, Muhtezile ne diyor şimdi? Kur'an mahluktur demekte. De. Allah'ın zatı var ezelde ama kelam sıfatı yok. Ne zaman kelam sıfatı var? Ne zaman işte ilk e, kelamını buyurduğu zaman, ilk kitabını indirdiği zaman kelam başladı. Allah'ın hiçbir sıfatı sonradan başlamaz. Zatıyla kaim. Ne demek zatıyla kaim? E zatı mevcut. Sıfat da zattan ayrılmaz. Sıfatı da zatıyla beraber var. E zatının evveli yok. Kelam sıfatında evveli yok. Yoksa indirilme zaman mahluklara nispetle gönderildiği peygamberlere ümmetlere nispetle zaman. Allah'a nispetle bu ezeli ne işbu benzemez el halk Allah'ın kelam sıfatı mahlukatın kelamına... ...yani sonradan yaratılanların konuşmasına benzemez... Ses, ...benim konuşmama benzer mi? Senin konuşmana benzer mi? Fele ise asla olmadı bir savtin... ...bir sesle. Yani Allah'ın kelam sıfatı sesle değil. Yani nasıl bir ses? Öyle ses ki... ...yahdüzü... ...meydana geliyor, vücuda geliyor. Neden? Minin silâli hevain, Hava akımından, işte ciğerlerden hava geliyor... ...aşağıdan yukarı... ...o hava ile beraber... Hava akımı gelmeden o ses çıkamıyor. İçeriden bir şey gelecek, bir nefes gelecek yani. Bir hava akımı lazım. Daha ki ecramin ondan sonra e, cirimlerin, uzuvların birbirine çarpışmasıyla e, dil lazım, diş lazım, çene lazım, damak lazım. Öyle şimdi bütün bunlar alttan ağrı gelen havayla hava akımının yukarı gelmesiyle yukarıdan bir vurdurmasıyla çatışmasıyla çarpışmasıyla. Bak şimdi ben burada konuşurken ne kadar şeyler... E di mi o dilim dudağım, bu damağım, bir dişim her taraf devrede yani. O dolayısıyla Allah Teala'nın kelamı asla şimdi zaman mefhumu yok. Buralarda hep ne var? Zaman var. Ne demek zaman? Önce hava alttan gelecek, nefes gelecek, on sonra buraya vuracak. Burada hepsinin tamam saniyelerle belki, saliselerle ölçülüyor ama öncelik var, sonralık var. Anladın mı? Bak biz diyorsun, "Sin'i çıkartma. bey demeden sin çıkmıyor." Allah Teala da önce be sonra se diyebilir misin? Kün. Allah Teala önce kaf dedi sonra nun dedi diyebilir misin aşağı? E zaman yok ki. Sen zamana göre konuşuyorsun. Hangisi önce hangisi sonrayı konuşuyorsun. Hala diyorum sana yel değirmeni diyorsun ki suyu nereden geliyor? Bak hala anlamadın ha bunu soruyorsan. Onun için bir hava akımından kaynaklanan ön sonra dilin damağın dişin bilmem ne birbirine çatmasından çenelinin oynamasından değil mi? Bak çenem oynuyor şimdi. Çenem oynamadan ben nasıl konuşurum böyle dururken? Konuşamam. E ondan sonra ecran, işte cirimler, uzuvlar, işte diş, dil, damak, çene falan. istikak çarpışma. Bunların hareketlenmesinden. Ondan sonra e, meydana gelen bir ses. Ses böyle meydana geliyor bizde. Asla Allah'ın kelamında böyle bir ses söz konusu değil. Vela bi harfin. Allahü Teala harfle de konuşmaz. Haşa hareketler. E şimdi harfle, e biz okuyoruz harf. E Kur'an'ı okuyoruz. Kul hüvallahu. Kaf, lam, gözlühe, vav. E biz Kur'an okuyoruz. E Kur'an'da Allah'ın kelamı kadimi. E biz burada kulühü Allah derken harf okumuyoruz. Tabi harf okuyoruz. E yazarken harf yazmıyor Tabi harf yazıyoruz. Ama Allah'ın kelamında, allah Teala'nın o Allah'a buyurduğundaki kelamında o ne değil? Kaf harfi, lam harfi gibi Allah'ın haşa bir sesle harf telaffuz etmesi düşünemez. Ona bakarsan efendim Tevrat, İbrani, İncil, Süryani, Kur'an, Arabi, Arapça. Ama Allah'ımız harften, sesten münezzehtir. Çünkü harfle ses de devamlı ne icap eder? Sebepler, aletler, ciğerler, diller, damaklar, misal. Heleyse ki Allah'ın misli yok diyor. Bu harite göre sen bunu nasıl kendine uyarlarsın? Kendi sesine, harfine benzetirsin haşa kelle. O zaman olmaz. Nevela bir harfle değil. Öyle harf ki yankato kesiliyor. Neyle ile yıtma şefetin dudağı kapatmakla ee, ve tahrik lisanın dili kıpıldatmakla, kımıldatmakla, oynatmakla. Sen şimdi dudağını kıpıldatıyorsun işte şefevi harfler, dudak harfleri bilmem ne. Bir harfi bitirmen için dudağını bir kapatıyorsun. Sonra yeni harfe tamam hızlı konuşuyoruz ediyoruz ama o arada görmüyor musun ne hareketler? Efendim dilde, dudakta, damakta, çenede neler oluyor bitiyor yani? Birini söylemeden öbürünü söyleyemiyorsun. ...dudağını kapatıyorsun, bir daha açıyorsun, dilini kıpırdatıyorsun. Dilini oynatmadan, hadi bakalım, dilini oynatmadan konuşma. Hımm... Yapabilirim acaba? Hımm... Harf çıkarayım dersem, dil kıpırtayacak abi. E şu, haşa Mevla lisan olur mu, dil olur mu? Tahrik olur mu? Tekaddüm, teykhur olur mu? Olmaz. İşte böylece... ...bu mevzuyu bilmemiz lazım. Ve'n-Ne'l i̇şte Burada bizim anlayacağımız budur. Ve'n-Ne'l kuran Hazreti Kur'an ve Tevrat ve Bak indirilişte Kur'an sonradır ama birincilikle diyoruz şimdi. Neden? E kelamın hepsi ezeli kelam. Kadim. Öncelik sonralık yok. Burada sükût, sessizlik diye bir şey çünkü Allah mesela kelleme buyurduğuna göre artık sükût'tan bahsedemezsin. Sessizlikten bahsedemezsin kelam sıfatı var. Ezelden ebede tek an ve zaman. Ezelden ebed zaman da denmez buna. Kendimizi an olarak ifade ediyoruz. En kısa zaman dilimini yoksa Allah hakkında an falan haşa konuşulmaz. Ezelden ebede tek bir kelam ile bütün kelamlarını bir kerede buyurmuş. Bir kerede. Ezelden ebede olacakları bir ilmi inkişafla bir anda bilmiş. An yine demek ibare darlığından laf bulamıyoruz konuşacak. Bunları böyle bilmemiz lazımdır. Tecdit yok. Yani ne demek? Yenilenme demin dedim. Baziyet yok. Ne demek? Parçalanma. Ya ne demek parçalanma biliyor musun? Mesela Tevrat'ı buyurdu, Tevrat'ı bitirdi. İncil'i sonra buyurdu, onu bitirdi. Kur'an'ı buyurdu. Haşa! Böyle parçalanma yok. Çünkü tek kelam parçalanma olursa zaman geçmesi icap eder. Hangisi önce, hangisi sonra lafını sormaya başlarsın bana. Parçalanma yok. Ondan sonra takdim yok. Takdim tehir. Ne demek takdim tehir? İşte hangisi önce, hangisi sonra? İşte hangi ayet önce indi, hangi... O bize göre surelerin iniş sırasını yapıyoruz. Mekke dönemi, Medine dönemi. Bize göre Allah'ın kelamı ezelisinde bunların öncesi sonrası yok. Hepsi bir kelamla. Bir kere de buyuruldu. Anladın mı? Bunu bilmek lazım. Ee, bu, bunu demezsen lihin, <gülüyor> rab Adam Mustafa Üstük. Kur'an'da lahin var diyor. Arap edebiyatına uymayan tövbe ya Rabbi, Arap edebiyatına Allah Arap edebiyatına uymayacak. Arap edebiyatı Allah'ın kelamına bakacak ya. irap <gülüyor> irap ötrebi üstün mü bilmem de mi ondan sonra harf, sawt, ses vesaire envait tegayyurat hiçbir türlü bunların hepsi değişir mi değişir Allah Teala'nın kelamında hiçbir değişiklik olur mu olmaz ne gibi ilminde hiçbir değişiklik olmadığı gibi o zaman bu değişiklikler kime göredir Kur'an'ı yanlış okudu sana göredir bu yanlışı yaptısa İrab harekeleme yanlış yanlışlar sana aittir. Harfi yanlış çıkarırsın sana aittir. Allahu Teala'nın kelamında harf ve ses irab lahin bunlar söz konusu değil ki sen burada efendim e, Kur'an'a hata bulmaya çalışıyorsun. Haşa o Çünkü Allah Teala'nın zatında hata olur mu? İlminde hata olur mu? Kelamında hata olur mu? Haşa. Bu kesin bir hükümdür. Tamam mı kardeşim? yani Kur'an Hazreti Kur'an da ve Tevratı Hazreti Tevrat ve İncil ile İncil-i Şerif ve Zebura Zebur-u Şerif kütübühü hepsi de nedir kütübü Allah'ın kitaplarıdır. Öyle kitaplar el-münzeletu inzil edilmiştir, indirilmiştir. Ala rusulihî münzeletu de olur, münzeletu olur. Öbürleri toptan indirildiği için benim anlattığım yani Kur'an bir tek münezzeldir. Ondan dolayı yani takriben el, de, el e, münzeletü el münzeletu dememiz dargun olur. İnzal edilmişler yani indirilmişler. Ale rasulih, <gülüyor> Allah'ın Resulleri Aleyhisselam, Alem onların üzerine olsun esselamu, Allah'ın salavatı selamları onların üzerine olsun. Hepsi de Allahu Teala'nın indirilmiş kitaplarıdır. Tamam. Ama ve'nnel <gülüyor> Kur'ane Hazreti Kur'an. Şimdi burada Allah'ın kelamına Kur'an da denebiliyorlar. Şimdi burası da bir acayip bir şey. Yani Hem kelam sıfatı deniyor, Kur'an da kelam sıfatıyla eş değer oluyor. Bir bizim okuduğumuz Kur'an manasına da gelebiliyor. Bir de Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına da gelebiliyor. Kur'an Allah'ın kelam sıfatı manasına gelirse Tevrat da Kur'an, İncil de Kur'an, Zebur da Kur'an oluyor. Zaten bazı adi şeriflerde onlar hakkında da Kur'an deniyor. Çünkü neden? Kur'an makru okunma manasına da. Allah Teala'nın kelamı da okunuyor mu indirdiği kelamları bize? İndirdiği kelamları okunduğu için o manada Kur'an. Ve enel Kur'an'a, buradaki Kur'an'dan maksat kelam sıfatıdır. allah Teala'nın kelam sıfatı Kur'an olarak tezahür eden kelam sıfatı diyelim. Mekruğun okunmuştur, okunmaktadır. Okunuyor işte. Bil elsin eti dillerimizde. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Okudum mu şimdi ben bunu? Okudum. Allah'ın kelamından bir ad. Dillerle okundu. Mektubun yazılmıştır fil mesahifi mushaflara. E, şeye siz Kur'an diyorsunuz. O da bir acayip bir şey. Yani... E, Kur'an'ın yazılı bulunduğu mushaf-ı şerife Kur'an diyorsunuz. Kur'an'ı getir, Kur'an'ı götür. Halbuki ona Kur'an denmez. Ona mushaf denir. Çünkü yazılı olan şeye mushaf denir. O da Hazreti Kur'an'ın yazılı olduğu Musaf manası o da kullanılıyor mecazen işte. Ona da Kur'an deniliyor mecazen. Ama Allah'ın kelamı ezelisine de deniyor. Bizim okuduğumuz, tilavet ettiğimiz de deniyor. Ondan sonra e, efendim, e, yazılmış olan mushaf-ı şerife de dedi. Ama özel isme mushaftır onu. Kur'an denmesi mecazidir yani. Ve ennel Kur'an Hazreti Kur'an makruun okunmaktadır. Okunmuştur. Bilesin edil lisanlarla mektubun yazılmıştır. Fil mesahifi musaflarda musaflarda işte Kur'an yazılı bulduğu mushaf-ı şeriflerde mahfuzun ezberlenmiştir fil bir kalplerde Mesela hafıza gücü zekâ gücü o, o şimdi bütün şeyi e, yani o kalpte toplanıyor akli melekeler akli melekelerin e, istima mahalli toplanma yeri kalptir bundan dolayı kalplerde ezberlenmiştir diyor sen de ki kalp şurada burada ezber burada olmuyor işte ezbere gücü sanki o onu bilmiyor yani bütün bunlar yine nereye dayanıyor kalbe dayanıyor kalp durdu mu beyin İstop. Ama beyin ölümü gerçekleşti diyorlar. Kalp çalışmaya devam edebiliyor. Kalp çalışmadığı anda beyin daha çalışamıyor. Onun için bütün anlayış güçleri, ezbere güçleri, işte idrakler vesaire, istima noktası kalp, kalbe geliyor. Kalplerde ezberlenmiştir işte. Peki pek böyle mi böyle? Ama... ve إنه şüphesiz ki o Allah'ın kelamı olan Kur'an mâ zâlike senin dilinde okunmaktaysa da senin mushafında yazılmaktaysa da hafızların kalplerinde akıllarında veyahut okuyanların işte ezberledikleri kadar hangi ayetleri ezberlerse mahfuz ve hıfzedilmiş ve ezberlenmişse de onun manası k kadimün ezelidir Senin şu anda çıkarttığın harfle ses okuduğun Kulhuvallahu Ehad'in senin okuduğun harf ses ezeli değil. Senin Kur'an'ı yazdığın mushaf ezeli değil. Çünkü kağıdın basıldığı zaman belli, baskı tarihi belli. Benim okuduğum harf sesin çıktığı dakika belli. İşte ben Kulhuvallahu ne zaman okudum, bilmem kaçı 28 geçe. Zaman geçiyor bizde çünkü. Ama o Kulhuvallahu Ehad Şu anda okuduğum Kulhuvallahu Ehad'in çıkarttığım harf ses Mahluktur, yaratılmıştır. Sonradan yaratılmıştır. Şu anda Allah yaratıyor bana o harfi, o sesi. Şu anda çıkıyor çünkü. Ezeli diyemem ki buna. Şu anda çıktı kul okuyunca. Peki Mustafa yazılmış. Yani baskı tarihi belli ki canım. Orada şimdi abartıp da hepsi ezelidir, kadimdir denmez ki. Varağını, yaprağını, harfine, sesine ezeli denmez ki. Ezeli Allah'ın kelam sıfatıdır. Bunların bütün vahiylerin efendim bir andaki tek kelamla Kelamı ezeli olan odur. Ona biz gayri mahluk diyoruz. Mahluk değil diyoruz. Ona ezeli diyoruz. Ona kadim diyoruz. Ama yine de sen bu kulü Allah hadi şu anda okuduğun zaman senin harfin sesin. Sonradansa da Allah sonradan yarattı bu harfi bu sesi sana. Şu anda yaratıyor ben kul dediğim zaman. Ama onun manası, onun müfadı, onun muradı Allahu Teala katındaki onun karşılığı Nedir? Kadimun o ezelidir. Kaimun bizat illa Teala. Allah-u Teala'nın zatıyla kaimdir. Yani o zatı ne zaman var? Ezelden ebede. O sıfatta, o kelamda, o kulü ve lahat de ezelde Allah'ın zatıyla kaim olan kelamlarından biridir. O kulü ve lahat. Benim şu anda okuduğum kulü ve lahat'ın harfi sesi sonradandır ama manası Allah'ın kelamı olan kulü Allah'ın zatıyla Ezelden ebede kain ve sabit ve mevcuttur. La نهي kabul etmez. دافع الافتراء، أفندي. كسره، سقوطه. من هناك، efendim çözülmeyi, sökülmeyi oradan çıkıp هناك، انتقاله. من هناك، انتقاله. من هناك، انتقاله. من هناك، انتقاله. من هناك، انتقاله. من هناك، انتقاله. من Bu ayeti ben ne zaman ezberledim? İlk duydum çocuğum nese yetiştim. Ak kulağıma ilk kulü vurdu. Oradan aklıma yerleşti. Ezberime, ezbere şeyime geçti. Hafızama geçti. Zaten o demektir ki oraya geçse kalbe geçmiş oluyor. Kalbe kalbime intikal ettim. Veya ilk ne zaman yazıldı? İşte efendim sana sevmek indirildikten sonra başladı. Derilere yazdılar. E, kemiklere yazdılar, başlattılar. Sonra sayfalara yazmaya başladılar. Şu anda yazılmaya başlandı. Şu anda bizim bu saflarda basıyoruz Hazreti Kur'an'ı. Bu yapraklara intikal etti mi? Etti. E peki bizim hafızalarımızı ezberlemecek. kimisi Kur'an'ın tümünü biliyor, kimisi bildiği kadar biliyor. Bu ayetlerden her Müslümanın kalbinde, her namaz kılanın kalbinde, aklında ezbere var mı? Var. O zaman oralara geçti mi? Geçti. Geçti ama senin kalbine, hafızana, aklına, beynine, kağıtına geçmekle allah Teala'nın ezeli sıfatı olan o kelam sıfatı ne yapmadı? allah Teala'dan o Allah ayrılıp da sana intikal ederken, geçerken, hafızana, beynine, kağıdına geçerken allah Teala'dan ayrılmadı. Bu, efendim, yani allah Teala'nın kelam sıfatı olarak duruyor ama sende e, o kelam sıfatı tezahür mesela bunu anlamanız için yetikat kökler Efendim cennet cehennem bir kağıda yazılabilir mi yazılabilir peki cennet cehennemin o kağıda yazılması cennet cehennem yerinden ayrılıp o kağıda geçer mi geçmez kökler senin göz bebeğine sığıyor mu bir kafanı çeviriyorsun şu kadar küçük göz bebeği onun da gören yeri küçüğün azın azı yani o görme noktasına Göğü böyle birden kavrayabiliyor musun? Kavrıyorsun. E o gök oradan ayrılıp yeniden itikal edip senin gözün içine geçiyor mu? Geçmiyor. Gök yazmakla kağıda gök oraya iniyor mu? İnmiyor. Ondan sonra senin göz bebeğin o semayı görmekten dar kalıyor mu? Kalmıyor. Peki cehennemi yazmakla kağıt yanıyor mu? Yanmıyor. Dolayısıyla bunu böyle anlarsan dillerle okunan kalplerde ezberlenen, musaflara kaydedilen ve yazılan Hazreti Kur'an'ın da Allah Teala'nın zatına ait kelam sıfatının o yaprağa hulul etmediği, geçmediği, senin beynine girmediği, senin dilinden ağzından harf ve sesle çıkmadığını anlarsın. Kelam sıfat Allah'ın zatıyla kaim ezeli sıfat olarak duruyor ama sende harf ve sesle efendim sudur ediyor, hudus ediyor. Yani muhtes olan, hadis olan, mahluk olan Musaf'ın cildidir, kapağıdır, kağıdıdır, mürekkebidir, matbaasıdır, baskısıdır, senin benim ağzımdan çıkan harftir, sestir veya dinlerken kulağımıza vuran harftir, sestir dinliyorsun, hafız okuyor, dinliyorsun. Bunların hepsi tamam. Ama burada ne olmuş oluyor? Allah'ın zatında bulunan kelam sıfatı o kulağa, o ağza e, o akla, o kalbe musafa geçmiş olmuyor. Anladın mı? Eğer e, Allah'ın ismini kağıta yazmakla Allah'ın zatı haşa kağıta hülül edecek olsa o zaman ateşin ismini de kağıta yazmakla kağıtın yanıp tutuşması icap ediyor. Oraya ateş diye yazıyorsun, kağıt tutuşmuyor. Aynı bunun gibi de Allah ismi şerifini sen kağıda yazıyorsun veya dinden çıkarıyorsun, Allah'ın sıfatları ve zatı ismini söylemekle, harfle, sesle, Allah telaffuz etmekle Allah'ın zatı buraya hülül etmiyor. Benim ağzımdan Allah'ın zatı aşağı sıfatı çıkmıyor. O zaman Allahu Teala'nın ismini yazmakla, sıfatını yazmakla kağıta efendim, o sıfatlar, o isimler intikal edip E, i̇nkılap edip dönüşüme uğrayıp yerinden ayrılıp infisal ve iftirakat tabi olup efendim oraya geçmiyorsa e, sen de Kur'an'ı okumanla allah Teala'nın o Kur'an'ın kelam sıfatı olan Kur'an zatından ayrılması icap etmiyor. O zatıyla kaim sıfat. Orada Tevrat, İncil, Cebur, Furkan, Suhuf e, meleklere gönderilen kelamlar bir de şimdi hepsi peygamberlere indirilmemiş ki. Bütün meleklere kitabı var. Her özel konuda kitabı var. Hz. ne kitapları var. Şimdi vahiy kesildi. allah Teala Cibril'e bir şey buyurmuyor mu? Şu anda yerler, seller, zelzeleler, harpler, şu anda Suriye savaşları kim yönetiyor? Hazreti Cibril emirleri kimden alıyor? Allah-u Teala'nın allah Teala kelamı de devam etmiyor mu? Sen sadece 104 kitap mı zannediyorsun Allah'ın kelamını? Ezelden ebede bütün buyurduklarını tek bir kelamla buyurdu. Anlasana. Zaman yok orada. Hangisi önce hangisi? Cibril'e buyurulduğu zamanda Cibril onu... Vakti geldiğinde Cibril onu alıyor, telakki ediyor levh-i Ama levh-i ne yazmış? Bütün oldu, bitti, olacak hepsini yazmış orada. Vakti gelende hangi melek görevliyse levh-i muhafuz onun karşısına çıkıyor. Onu arz ediyor. Bazen de Mikael Aleyhisselam'dan Cebrail Aleyhisselam'a vahiy geliyor, intikal ediyor. Bazen İsraf ve ona intikal ediyor. Bazen melekler arasında geçiş var. Bazen bir hiç Cebrah Aleyhisselam'ın tanımadığı bir meleğe bir hitap ediyor. O hitap yani gökteki bütün meleklere yapılan kelamlar, hitaplar o anda olmuyor zaten. Bunlar hepsi ezelde olmuş tek bir kelam ile anlasana. Tek bir kelam ezelde olmuş. Vakti gelende ona usul ediyor. Efendimiz'e nübüvvet geldiğinde Kur'an'ın gelmesi gibi. Kur'an o anda mı Mevla buyurdu o Kur'an'ı? Ezelde buyurdu. Değişiklik yok. Ama bir meleğe bir şey hitap ediyor. Cebrail Asam'ın haberi olmuyor. Cebrail haberi olmuyor. Yani onun için Mevla'nın kelam şubatı, ezelden ebede emirler veriyor, neyler veriyor, kelamlar buyuruyor, haberler beyan ediyor. Ve nasıl ki ilmi değişmedi, kelamı da değişmiyor. Ee, bu, ve Hz. Kur'an'ı birinin okumasıyla efendim dinlemesiyle, musafa yazmasıyla da Allah'ın kelam sıfatının musafa geçmesi, ağzımdan çıkması, içime girmesi, beynime yerleşmesi icap etmiyor. Ateş diye yazıyorsun, kağıt yanmıyor. Anladın mı? Allah lafze celal yazıyorsun, Allah'ın ismi oraya intikal etmiyor. Allah isimsiz mi kalıyor? Aşağı sen Allah'ı buraya yazdı diye. Allah'ın ismi mi söküldü geldi oraya? Sıfatlarını yazıyor. Sıfatları mı sökülüyor zatından ayrılıyor de geliyor kağıta geçiyor aşağı. E bunu anlayan bunu da kolaylıkla anlar anlamayacak bir şey yok. Bu ders çok önemli olduğu için ayrıldığı zaman şimdi yine konuyu bitiremedik. Ama buraya kadar anlattığım için ben artık vazifemi yaptım. Bu hususta ehli sünnet itikadını beyan etmiş oldum. ötesinden çıkmış oldum ve sizlere de bu konuda bilmedim, duymadım, anlamadım diyemezsiniz. Artık güzel kafanızı şeyde bu dersi tekrar tekrar tekrar dinleye, dinleye, dinleye, ezbere gibi yapacaksınız. Bunu böyle anlayacaksın. Şimdi Musa Selamın Allah'ın kelamını işitmesinin farkı diğer peygamberlerden bu konuya geçiyor. E, bunu burada kalsın. Ama e, bu kadar bir arada konuşulmadan, karara bağlanmadan bıraksaydık, ondan sonra bir de hafta da tekrar aynı şeyi anlatmadan ileri gidemeyeceksin. Ondan sonra bir daha tekrarın tekrarı lazım gelecek. E, müfit olmayacaktı. Şu anda neticesi, elhamdülillah Allah'ımızın kelam sıfatını anladık. İnşallah anlamışızdır. Allah-u Teala el-i sünnetin, el-i sünnet ulemasının ayetten, hadisten, Kur'an'dan, sünnetten isimleri ve sıfatları hakkında tespit ettikleri doğru itikada ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Ve bu itikad ve bu iman ile yaşayıp ölmeyi müyesser eylesin. Zerre kadar bu itikattan ayrılmaktan, kıl kadar bir karış bir parmak kadar bu itikada muhalif. bir yönlere sapmaktan bizi de sevdiklerimizde, çoluk çocuklarımızda kıyamete kadar gelecek zürriyetlerimizi de muhafaza eylesin. Bu noktada bir inhiraf, bir ayrılma söz konusu e, olacaksa Rabbimiz e, ezeldeki takdirleri kendi bilir. Velakin bizim duamız bu yöndedir. Duada kazayı geri çevirir buyuruluyor. Bizim de duamız bu yöndedir. Allah'ım zerre kadar ehl itikadından inhiraf söz konusu olduğunda, Bizi de neslimizi de hayatına iman ile nihayet vererek Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin. Şirke düşmeden, e, bit'at ehlinin e, dalalet itikatlarına sapmadan, meyletmeden, erisnet itikadı üzere husn-ı çene kapamayı cümlemize müessir eylesin. Amin. Bizlere kurban olduğum Allah'ın bu yaptığımız derslere hürmetine yanlış bir itikat nasip etmesin, inanmak nasip etmesin. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين